اذكر فان الذكر تنفع المؤمنين وذكر بالقران من يخاف وعيد وَأَمَّا بنعمه ربك فحدث اَعْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ Yine bir cuma akşamı varlığımız, farkındalığımız üst başlığı altında gençlerle söyleşi adlı bu programımızda inşallah korkuyu konuşacağız, korku hepimizin bildiği tanıdığı bir duygu hayatın içerisinde güçlü olanında kuvvetli olanında kudretli olanında yaşadığı zayıf olanında çaresiz olanında bildiği tanıdığı bir korku bir duygu Dolayısıyla bu nasıl hayatımızda yer alıyor bizlere nasıl tesir ediyor nasıl yer yer evhama, hastalıklara dönüşüyor ve esasen dini boyut itibariyle varlığının bizim farkındalığımız ve varlığımız açısından nasıl bir yeri var, bu kapsamda şeyler konuşmak istiyoruz inşallah. Cenab-ı Hak bizleri yarattığından beri kendimizi tanıdığımız, fark ettiğimiz ilk farkındalıklarımızdan itibaren Korku dediğimiz hadise, yer yer ilk ürpertiler olarak yani köşe bucak kaçarken, dip köşe saklanırken, daha çocukluk döneminde birbirimize karşı birbirimizi korkutarak yaşadığımız örneklerinden başlar ve daha ileriye dip durumlara kadar ilerler. Esasen bu köşe bucak ani olarak önümüze çıkıp, korkutma dediğimiz şeyler buna daha ziyade feza diyoruz. Yani bir ürperti gibi. Cenab-ı Hak buna dair bir sahne de ve hel ata kenabul hasmi iz tasurul mihrab. Bu hasımların birbirleriyle sıkıntısı olanların duvara tırmanmışlar. Hazreti Davud Aleyhisselam'a hüküm sormak üzere İzdahalu ala Davuda böyle Davut Aleyhisselam'ın yanına ansızın girince fefeza minhum onlardan ürpermiş korkmuş demişler ki kalu la tahaf korkma hasman ba'a ba'duna ala ba'd biz iki hasım birbirimize girdik fehkum baynena bil hak aramızda hak ile hükmet dolayısıyla bu sahnede bu demin bahsettiğimiz türden ani gelişen, beklenmedik bir hadisenin önümüze çıkması ve bizi ürpertmesi, korkutması, işte kapı ardından birinin çıkması gibi. Tabii bu ani gelişen hadise sadece böyle olmayabilir. Cenab-ı Hak وَلَوْ تَرَٓا اِذْ فَزِعُوا Bir fez'a hali ölümün ansızın gelişmesiyle, meleklerin ansızın görülmesiyle de yaşanır. Cenab-ı Hak يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَا۪يكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَ اِذِنِّ الْمُجْرِمِينَ O gün melekleri onlar görürler ve bu melekleri görmeleri ansızın gelişen bir hadisedir. O yüzden ürperirler. Cenab-ı Hak bir onları görsen diyor. وَلَوْ tera اِذْ Ama Fela Fauta Kaçacak bir yer yok. Bir kurtuluş söz konusu değil. o مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ Çok yakın bir yerden yakalanmış durumdalar. İçimizde varlığımızın yeri her nereyse oradan kavranmış, oradan yakalanmış, oradan tutuklanmış bir halde kaçacak bir yeri olmayan وَاُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ Cenab-ı Hak yakın bir yerden tutuklandılar diyor. وَقَالُوا اَمَنَّا بِهِ Dediler ki biz iman ettik ona, Cenab-ı Hak diyor ki وَاَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ Şimdi uzak yerden onu elde etmeleri ne mümkün? Demek ki o yakalanıp artık kişinin bedenden çıkarılması itibariyle hayata, hayattaki iradeye, hayatta sahip olduğu tercihlere o kadar uzaklaşmıştır ki. Cenab-ı Hak diyor ki uzak bir yerden onu temin etmek ne mümkün. Ve anna lahumu ttanavuşu min makan Halbuki bundan önce uyarılmışlardı. Onlar buna itibar etmeyip uzaktan uzağa gaybı yalanlar, gaybı taş taşlarlardı. Fakad umiru bihi min qabl. وَقَدْ كَانُوا يَقْلِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ Dolayısıyla ansızın gelişen hadiseye verdiğimiz o korku dolu anlar, o biraz biraz ürperti. Bunun en son yaşanacak örneği meleklerin belirmesiyle birlikte kişinin ölüm feza'nı, ölüm ürpertisini yaşaması. Biz ürpertiden daha ziyade ki bu ürpertinin, kıyamet zamanı olanları da var. Buhum min feza'in yevme idzin aminun e diyor gene bak. Bu süreçlerde ansızın gelişen hadiseler feza ürperti oluşturur. Ama hayatın içerisinde yerleşik korkularımız vardır. Dingin korkularımız vardır. Tecrübe ettiğimiz korkularımız vardır ve bunlar daha ziyade bizim mesela sahip olduklarımızla alakalı mal varlığımızı kaybetme korkusu, ailemizi kaybetme korkusu, etrafımızı, çevremizi, ünsiyet ettiğimiz insanları kaybetme korkusu, sağlığımızı kaybetme korkusu, gençliğimizi kaybetme korkusu, itibarımızı kaybetme korkusu... Bunlar var olan korkularımız... Bizden sonra yaşlılık zamanında Ele avuca kalma korkusu, başkalarının bakımına kalma korkusu, sahipsiz kalma korkusu. Yine sonrasında, ölüm sonrasında çocukların sahipsiz kalma korkusu, ele avuca kalması korkusu. Cenab-ı Hak, وَالْيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً تِعَافًا Çaresiz yavrucaklar geride bırakmışlar. Onlar için korku duyuyorlar. Yani bu çocuklar eğer onların eline yeterince mal, yeterince varlık bırakmazsam, benden sonra duruyatan diye afen kafu aleyhim. Onlar işte çaresiz kalırlar, bakımsız kalırlar, yiyecek, içecek bulamazlar diye kendilerinden sonra yavrularının Böyle kalmasından korku duyanlar diyor Cenab-ı Hak. Onlar yetimin hakkı hususunda da dikkatli davransınlar diye bunu övüde çeviriyor Cenab-ı Hak. Ama aynı ayetin içerisinde ebeveynin yavrularıyla alakalı hatta kendisinden sonraki yaşamları için duydukları korkunun bile Cenab-ı Hak Kur'an'da tarifini yapmış. Dolayısıyla hayatımızda, Korkuların yer aldığı hatta uzun vadede bize ve tercihlerimize etki ettiğini konuşabiliriz. Söz gelimi demin bahsettiğimiz korku kişinin hayatını komple etki altına alabilir. Kazanır, daha fazlasını kazanır, daha fazlasını kazanır. Kendisine yetmesi şöyle dursun, kendisinden sonra yedi nesline yetecek kadar kazandığı halde hala çocuklarına, paylaştırdığında azım sayacağı, yetmez daha güçlü bir gelecek, daha teminat dolu bir hayat onlara bırakayım diye kendi yavruları için koca ömrünü onların adına onlar için duyduğu korkuyla buraya teksif eden, buraya yoğunlaştıran ve belki de çoğu zaman böyle oluyor. Buraya yoğunlaştırırken, çalışa dururken bunlar için Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluklarını Cenab-ı Hakk'ı tanımak, Cenab-ı Hakk'ı sevmek ve O'na saygılı bir şekilde yaşamak için ayıracağı vakitten de buraya sarf eden, böylece namazından, niyazından, ibadetinden hatta dinini öğrenmekten uzak kalan niceleri esasında sorsan bu hayatı kim için yaşadın? Baktığı zaman çocuklar için yaşanmış bir hayat gibi gözükür. Onu böyle bir hayat yaşamaya sevk eden şeyin adı nedir? Korku, Hafu aleyhim Çocuklarının fakir kalması endişesi, çocuklarının kendisinden sonra ele avuca bakar bir halde kalması, endişesi, koca bir ömrü onlar için mal yığarak geçirmiş. Cenab-ı Hak böyle bir korkuyu elbette yansımıyor ama bu korku uğruna uçsuz bucaksız mal kazanımı ve bu korku uğruna kişinin hayatında, kendi hayatındaki esal, esas sorumluluklarından vazgeçmesi esasen yadırganacak olan taraftır namazını kılmıyorsa dinini öğrenecek kadar vakit ayırmıyorsa, kendi hayatının amacına yönelik, esas amacına yönelik kendi yaşamını bu anlamda yeterince yaşamıyor ise, o zaman belli bir korkunun girdabında koca bir ömrü, kendi ömrünü heder etmiş olabilir. Dolayısıyla sahip olduğumuz, kendi canımıza dönelim, sağlığımızı kaybetmek, demin bahsettiğimiz örnekleriyle aslında korku ne işe yarar? Korku Allah Azze ve Celle kişinin hayatında niçin var etmiş bu noktaya bakarsak eğer korku bir potansiyel duygu olmakla birlikte aslında bir aksiyona dönüşür. Yani kişi bundan ötürü bir harekete girişir. Biz de buna tedbir diyoruz. Yani korku tedbire yol açar. Hz. Yakup Aleyhisselam çocuklarını Mısır'a gönderirken, Onları bir önceki Mısır deneyimlerinden, kendilerinden dinlediklerinden yola çıkarak başlarına bir iş geleceği korkusuyla dedi ki ya bu ne ya la tadkhulu min babin bir kapıdan girmeyin hep beraber. Wadkhulu min abwabin mutafarriqe farklı farklı kapılardan girin. Bu başvurduğu bir tedbir oldu onların başına bir şey geleceği korkusuyla. Cenab-ı Hak da dedi ki onun ifadesiyle "O ma unni ankum min Allah min şey'in illa haceten fi nafsi Yaqub qadaha ve ma kana yughni anhum min Allah min şey'in" onlara Allah'ın takdirine karşı bir yarar sağlayacak değildi ama kendi nefsinde yerine getirmesi gereken bir tedbir. "illa haceten fi nafsi Yaqub qadaha" Cenab-ı Hak diyor ki وَاِنَّهُ لَذُوا عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَهُ O, kendisine ilim verdiğimiz birisi. Dolayısıyla kişi tedbire başvuruyor korkusundan ötürü ama şu bilinçle benim korktuğum şey yaşanacaksa Cenab-ı Hakk'ın takdirinde varsa zaten yine yaşanacak. E şu halde tedbiri niye alıyorum? Tedbir almak Allah'ın emri olduğu için biz tehlike Sezdiğimiz her hadisede makul bir tedbire başvurmayı Cenab-ı Hakk'ın وَخُذُوْ hidrakum. Tedbirinizi alın emri gereği yerine getiririz. Bu tedbir işe yararsa biz tedbir aldık diye değil Cenab-ı Hakk'ın takdiri gerçekleşti böyleymiş deriz. İşe yaramasa da biz tedbir aldık da niye sonuç alamadık diye kendimizi levme etmeyiz. Çünkü sonuç Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle gerçekleşir. Şimdi bizim korkularımız hayatta, pek çok alanda özellikle dünya ile sınırlı olan korkularımızda bu ve benzeri korkularımız esasında Cenab-ı Hakk'ın bize tabiatımıza yerleştirdiği bu korkunun tedbir boyutu itibariyle ahirete uzayan kısmı bizim açımızdan son derece değerli. O yüzden Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bizi öteye bağlı, öteye dair, hususlanla da korkutmuştur. Cenab-ı Hak dedi ki: "Lehum min fawkihim zullalun minen-nari ve min tahtihim Onlar yani cehennemde azap içerisinde olanlar üstlerinden katman katman azaplar varken altlarından katman katman azaplar ile dehşet bir işkencenin içerisindeyken lahum min fawkihim zılalun minen narı ve min tahtihim zılal. Bu sahneyi Cenab-ı tarif etmişken dedi ki ve likayehufullah bihi ibade. Allah kullarını işte bununla korkutuyor. Ya ey kullarım fetekuni benden sakının. Cenaba korkutuyor ve kullarına benden sakının diye emrediyor. Şu halde korkunun sakınıma dönüşmesi lazım. Korku kişide sakınmaya dönüşüyorsa gayet işlevsel, gayet olması gereken görevi ve ödevi yerine getiriyor demektir. Bu bakımdan korkularımız aslında yararımıza olan şeylerdir. Söz gelimi şu anda salgınlar Hasta olmaktan korkuyoruz. Adam ne diyor? Hasta olmaktan çok korkuyor. O yüzden çok dikkatli davranıyorum. Tedbirimi alıyorum, ellerimi yıkıyorum, maskemi takıyorum, insanlarla mesafeli duruyorum. Bunların hepsi hastalıktan korktuğum için. Çünkü neticesinde ciddi sorunlara hatta ölüme yol açabiliyor. Demek ki korkuyla Tedbir arasında, korkuyla sakınım arasındaki ilişki doğal bir ilişkidir ve bu ilişki olduğu sürece korku e, gayet işlevsel bir şey. Ancak korkuları da belli bir tasnife tabi tutarsak eğer, bunlar içerisinde yerli yerince, yerli yerinde, yerinde korkular var, bir de yersiz korkular var. İnsanlar etrafını inceledikleri zaman… Etrafında kendileri gibi insanların başlarına gel gelen kötü şeylerden ötürü korku üretiyorlar kendi içlerinde. Malını kaybetmiş bir tüccarın durumundan esinlenerek bir başka tüccar kendisi malını kaybetme korkusunu yaşar. Evladını kaybetmiş bir başka insanın durumundan esinlenerek, onu kendi içinde prova ederek, bir başka insan kendi evladını kaybede, kaybedebilme korkusu yaşar. Başka bir e, benzeri hadiseler ve kayıplar insanlarda belli bir korkuya, benim de başıma gelebilir korkusuna yol açar. Bunlar içerisinde ne kadar muhtemel olanlar varsa o kadar çok fazla korkuya ve o kadar yerinde korkuya yol açar. Çünkü etrafımızdan gördüğümüz korkuların, Başkalarının başına gelen hadiselerin tamamı başımıza gelmez ama korkusunun tamamını neredeyse yaşarız. Eğer ihtimal yükselirse onun korkusunun yerindeliği de korkusunun e, olması gerektiği de o kadar makul karşılanır. Söz gelimi şu anda hastalık korkusu daha salgın Çin'den hiç çıkmamışken, daha Çin'de, Wuhandayken burada oturup bundan korkmak yersiz bir korku olurdu. Yani daha henüz bizim coğrafyamıza hiç gelmemiş buralarda olmayan bir şey. Ne diye korkuyorsun? Ama yaklaştıkça, etrafta görüldükçe insanlarda ve bundan insanlar büyük zarar görmeye başladıkça korkunun şeyi artıyor, insandaki şiddeti artıyor. Bir de hayatta bazı şeyler var ki illa ki insanın başına gelir. Ve bunun korkusu da mutlak olduğu için, illa geleceği için o kadar zorunlu bir korkudur ve doğal bir korkudur. Bunların başında ölüm korkusu ki ölüm mutlak bir, herkesin başına gelen bir şey. Yani bazı insanların gelip de bazı insanların başına gelmeyen bir şey olsa o zaman muhtemel bir korku olurdu ve ihtimal oranında o korkuyu yaşamamız doğal olurdu. Yine de belli bir ihtimal ile yaşamamız gerekir. Ama düşünün ki illaki gerçekleşecek bir korku, illaki gerçekleşecek bir hadisenin, yani herkesin başına gelen bir hadisenin insanlar tarafından da doğal olarak korkusu içerisinde olmak zaruri bir şey. Dolayısıyla böyle mutlak bir şeyin korkusunun hayatın içerisinde kişiye eşlik etmesi ve bu eşlik eden korkunun, Belli bir sakınıma yol açması son derece fonksiyoneldir. Hatta diyebiliriz ki Cenab-ı Hak hayatı yaratırken insanda böyle bir duyguyu hayatına eşlik etmek üzere onun sakınımına el versin, sakınımına yol açsın, sakınımını alttan alttan beslesin diye var etmiş olduğunu söylemek, Gayet normal çünkü bizi yaratan Allah bütün duygularımızı, bütün özelliklerimizi de yine yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Dolayısıyla bu gayet tabii bir şeydir ve bunun sakınımla yol açması, kişinin yer yer bunu düşünüp bundan ötürü hayatına şekil vermesi, bundan ötürü hayatına bir nizam, intizam vermesi, bunun gereği olarak Sakınması, ölüm ve ölümün sonuçlarından ötürü tedbire başvurması, gayet hatta beklenen bir şey. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki: Ya ibadi, fettakuni, ey kullarım, benden sakının. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle: Waliman kafa, makama Rabbihi, Rabbinin makamından korkan kimse diyor. Kişi ölüm neyi temsil ediyor? Biz ölüm korkusu diye bahsettiğimiz zaman dini bir çerçevede ölüm esnasında yaşanan sıkıntı, işte boğulma hissi, çaresizlik, hareketsizlik her neyse bunları söz konusu etmiyoruz. Bunlar dakikalar içerisinde sonuçlanan bir şey. Esas ölüm korkusu diye bahsettiğimiz şey kişinin hayat dediğimiz bu imkandan artık yoksun kalması. Hayat dediğimiz bu imkanın artık sonlanması ve sonrasında onu bekleyen bu hayata dair sorgu ve sualin ve bunun neticesinde gelişecek olan azabın korkusu. Dolayısıyla ölüm korkusu Cenab-ı Hakk'a dönüşün ve sahibe yaratan kudrete hesap vermeye dair bir başlangıcın adımı olarak kişide yerleşik bir korkuya dönüşür. O yüzden Cenab-ı Hak Allah'ın elçisi buyurdu ki اَكْثِرُوا min ذِكْرِي هَا دِمِ اللَّذَّاتِ هَا شِمِ اللَّذَّاتِ Lezzetlerin tadını kaçıran ölümü iade etmeyi çokça yapın. Çünkü ölüm kişinin hayata dalmasını ve hayat içerisinde sonsuz hiç ölmeyecekmiş gibi bir e, oyalanmaya kapılmasını ki yersiz bir, Oyalanma bu ama öyle zannetmeye başladığında kişi kendisini kaybetmeye başlar, şuuru azalmaya başlar. Hayatı başı ve sonu itibariyle kuş bakışı görmekten uzaklaşır, belli bir alana yoğunlaşıp orada oyalanmaya, orada debelenmeye başlar. Bu yüzden ölüm korkusu kişiye hayatın ucu yani başı ve sonuyla hakikati hatırlatan önemli bir korkudur. Bunun hakkından gelmek, bunu yönetmek, bunu izale etmek, doğal ve tabi olan ve bize eşlik etmesi beklenen bir şeyi yok saymak kadar kötü bir şeydir. Yani şöyle benzetelim, diyelim ki öğrenci öğrencilik ediyor, belli bir öğrenciliği var. Bir ara korkuya girdi, ben yıl sonunda derslerimi veremezsem ne olacak? Bu Gayet tabii böyle bir şey söyleyen çocuğa o zaman çalış ve... Ben bu dersleri verebilmeye hazır hale geldim, iyi çalışıyorum diye belli bir güvene kavuş ve ne kadar güvene kavuşursan çalışarak o kadar korkun izale olur, o kadar rahatlarsın, bu korku iyi bir şeydir derler. Ama düşünün ki bu korkuyun hakkından gelmek için bir insan doktora gitse, psikoloğa gitse bunu izale edecek yöntemlerle veya ilaçlarla bunun hakkından gelse bu gerçeği yok etmiş olmaz. O gerçek orada duruyor, gün gelip sınavlar geldiği zaman o güne kadar yok ettiği, unuttuğu korkuyla bu kez ansızın yüzleşecek demektir. İşte insanların çoğu hayatın içerisinde bize eşlik etmesi ve dolayısıyla da hayatımızda sakınıma dönüşmesi gereken korkunun hakkından gelmeyi tercih ediyorlar. Dolayısıyla da... Ölüm, başta ölüm korkusu yahut Cenab-ı Hakk'ın bize yaşatacağı diğer korkular, malını kaybetme korkusu, evladını kaybetme korkusu, sağlığını kaybetme korkusu ve nihayetinde canını veya sevdiklerini kaybetme korkusu, hayatta belli bir kişinin hayatında Cenab-ı Hakk'ın kendisine yaşatabileceği, olaylar olarak eşlik etmek durumundadır ki kişinin Cenab-ı Hakk'a karşı saygısını beslesin, sakınımını beslesin. Mü'minlerin normal hali bu, Cenab-ı Hak dedi ki وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ rabbihim مُشْفِقُونَ Mü'minler Cenab-ı Hakk'ın azabından ürperti halindedirler, yani her an bir Cenab-ı Hakk'ın azabı gelebilir. Her an Cenab-ı Hak bizi belli bir azap ile sıkıntıya sokabilir. Bu Cenab-ı Hakk'ın her şeyi yöneten, kendisine karşı hiçbir kalıcı tedbir alamadığımız yüce kudret olarak kendisine karşı saygısızlık yapma korkumuzu besleyecektir. Ona eşlik edecek demektir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bize korkuyu ve korkmayı büyük bir nimet olarak lütfetti ki ölümden korkalım ve ölüm sonrası Allah azze ve celle'nin azabından korkalım. Buyuruyor ki kul inni akhafu in asaytu azab yawmin azim de ki ben muazzam bir günün azabından çayet Rabbime isyan edecek olsam korkuyorum. Yani bir yandan Rabbime asi olacağım öyle mi? Ben asi olmaktan korkuyorum çünkü Rabbime döndüğüm günün azabından endişe ediyorum. Dikkat ederseniz bugün asi olmakla Cenab-ı Hakk'a dönünce göreceği azap arasındaki bağ üzerine kurulu bir korkuyu yaşıyor ve bu korku onu böyle bir, azab, böyle bir Allah Azze ve Celle'ye karşı asi olmaktan frenliyor. Bu gayet değerli bir korku. Yeryüzünde daha Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'i eşini yeryüzüne indirip, onları yaratıp yeryüzüne indirmişken, onlara evlat bahşetmişken iki oğlundan biri diğeriyle kavgaya tutuşunca, onu katletmeye kalkınca diğeri dedi ki لَاِنْ بَسَطَّ يَدَكَ اِلَيَّ taktuleni Elini kaldırdığında kaldırsan beni öldürmek için... Ma ana bibasit yadiy ileyke li'aktulek ben seni öldürmek için elimi kandıracak değilim. İnni ahafullah rabbel âlemîn ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Dolayısıyla korku Cenab-ı Hakk'a karşı duyduğumuz onun ona karşı saygımızı beslediği kadar mazbut Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumlulukları, yaşa, sorumluluklarımızı yaşamak ve Allah'ın kullarına karşı da yine Cenab-ı Hakk'a karşı duyduğumuz saygıyla haddimizi bilmek, onların yaşam hayat haklarına, onların mal haklarına, onların saygınlıklarına Cenab-ı Hakk'ın verdiği hürmet göstermeyi de besler. Şu halde Allah Azze ve Celle'nin korkusu kişiyi zapt eden en temel e, kaygı noktasıdır. Bunu kötü görmek, bunu kötülemek, bunu basite indirgemek, Allah Azze ve Celle'nin kullarını korkutan ifadesini de "yalika yuqouifullahu bihi yebada, yebadi fatakuun" ey kullarım benden sakının. İşte Allah kullarını böyle korkutuyor. Benzeri ifadeleri kötü göstermek esasında doğru bir şey değildir. Çünkü korku Bizim hayatımızda var olan doğal bir duygudur ve bizi tehlikeye karşı başımıza gelmesi muhtemel tehlikeye karşı tedbire yol açan, tedbiri besleyen en temel noktamız. Demin bahsettiğimiz hayatta sahip olduğumuz şeyleri kaybetmemek adına her türlü nimeti Cenab-ı Hak'tan yaşarken ve o nimeti akşama kavuşturduğumuzda hiçbir sıkıntı gelmeden, kavuştuğumuzda akşama bu korku bu kez şükre dönüşür. Bugün Allah Azze ve Celle sağlığıma, sevdiklerime ve malıma, aileme, çevreme bir zarar ziyan göndermedi. Bunu Cenab-ı Hakk'ın zaten yapması gereken bir şey olarak değil de bir ihsanı ve lütfu olarak gönderebilirdi. Buna karşılık gelecek çokça saygısızlıklarımız, günahlarımız ve yanlışlarımız var. Allah Azze ve Celle onları muahaze etmedi, dikkate almadı ve bugün de huzurlu bir akşama beni kavuşturdu diye bu kez şükre dönüşür. Dolayısıyla korku bizde pek, faz, pek çok iyi düşüncenin ve iyi duygunun da aslında muharriki durumundadır. Şayet hayatı yaşarken bir kimse Cenab-ı Hakk'a alemlerin Rabbi ve kendi sahibi olan Allah Azze ve Celle'ye karşı, korkuyu ciddi manada yaşarsa bu onun takvasını ciddi manada beşleyecektir. Cenab-ı Kur'an Kur'an'da kendi takvalarını övdüğü nice insandan bahsederken onların korkusuna işaret etmiştir. Buyurdu ki, رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعَنْ عَنْ دِكْرِ اللّٰهِ ve الصَّلَاتِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاتِ Öyle er kişiler ki bunlar لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ Bir ticaret veya alışveriş onları Allah'ı anmaktan oyalamaz. Yani onların dikkatini, onlar da ticaret yapıyorlar kuşkusuz ama o ticaretleri, o kazanımları onların gözünde büyümüyor. Cenab-ı Hakk'ı anmaktan onları uzaklaştıracak kadar. لَا تُلِه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعُونَ هَنْ دِكْرِ ve وَاِقَامِ salati. Namazı ikame etmekten ve ita zekati zekatı zekâtı vermekten onları alıp götürmüyor. Niçin? Nedir bunlardaki bu mazbut sonuca onları yol açan şey? Cenab-ı Hakk durumu ta'lil etti yani gerekçelendirdi. Dedi ki, يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ Gözlerin ve kalplerin dehşete uğrayacağı, alt üst olacağı bir günün korkusuyla yaşıyorlar. Böyle bir korkuyu yaşıyorlar. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ Dolayısıyla korku insanı, Allah Azze ve Celle'ye bağlılık hususunda zapt eder. Bundan önceki derslerde buna eşlik eden bir başka duygudan da bahsetmiştik. Yani kişiyi zapt eden yegane duygu korku değil, bizim gündemimiz korku olduğu için korku vektörünü konuşuyoruz. Halbuki bir başka vektör daha var, o da sevgi. Önceki derslerde konuştuk. Hazreti Peygamber buyuruyor ki اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَا Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bakınız bu kez başka bir vektörden bahsettik. Cenab-ı Hakk'a duyduğu sevgiden ötürü harekete geçen ve elçiye tabi olup onu iz iz izlemeye, onun Allah'tan getirdiği başta kitabına, yine Allah'tan getirdiği bizim uygulamamız gereken, yaşamamız gereken dini hayata İz iz tabi olan kimsede harekete geçirici bir muharrik yani harekete geçiren bir kuvvet olarak Cenab-ı Hak bu kez sevgiden bahsetti. Bu her iki duygu sevgi de korku da kişinin hayatında ona eşlik eden bir yandan ümidini arzusunu beklentisini sevgiyle ve cehennemden azaptan Endişesini de korkuyla yaşadığı bir süreç. Yani yarcuuna rahmete ve Rahmetini umuyorlar Cenabı Hakk'ın sevgiyle, azabından endişe ediyorlar ve yahafuna azabe. Azabından korku yaşıyorlar. Kişi aynı duyguyu her iki duyguyu aynı anda yaşar. Bu nasıl olur demeyelim. Bizler de yaşıyoruz. Çünkü Korkunun bir biçimi de kişinin sevdiğiyle olan ilişkisinde onun kendisine sevgisini kaybetmekten endişe etmesi. Çok korkuyorum onun sevgisini kaybetmekten, aramızın bozulmasından, onu kızdırmaktan diye. Bakınız çok sevdiği kimseye karşı korkuyu yaşadığını ifade ediyor. Benzer şekilde Allah Azze ve Celle ve ve tam'a. Biz kullarını وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَدَرُّعَنْ وَخ۪يفَةً Biz kulları kendisini anmaya, zikretmeye çağırırken Cenab-ı Hak hem olumlu duyguları, arzu ve beklentilerimizi, Cenab-ı Hakk'ın bize lütfunu, ikramını, sevgisinin sonuçlarını, çünkü Allah Azze ve Celle bizim sevgimize sevgiyle karşılık vereceğini vaat etti. اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ Siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun Allah da sizi sevsin. Cenab-ı Hakk'ın kula sevgisinin dönüşü وَاَلَّوْا اِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّر۪يقَةِ لَاَسْقَيْنَاهُمْ مَا أَنْغَدَقَ Eğer onlar istikamet üzere olurlarsa Allah Azze ve Celle onlara daha bu hayattan nimetlerini, rahmetlerini, bolca sular akıtarak yani estağfiru rabbakum sümme töbû ileyh ersil es-semâa aleykum midrâra ve yemdidkum bi ve banîne ve yec'al lekum cennâten ve siz Allah'a saygı duyar günahlarınızdan mağfirette mafiret mağfiret talebinde bulunur istikamete yanaşırsanız cenab hakla iyi olmaya onun sevgisini aramaya eğer yönelirseniz göğü üzerinize gönderir, rahmetini üzerinize yağdırır, mallar, evlatlar, çocuklar, zenginlikler, bahçeler, diyarlar verir. Dolayısıyla kulun Cenab-ı Hak ile sevgi münasebetinde onun kendisine lütfunu, ikramını göstermesi, sevgisini yaşatması tamam ama aynı anda hem havfen hem tam'a. Hem Cenab-ı Hakk'ın bize sevgisini umarken, bize iyi şeylerini yaşatmasını beklerken hem dünyada hem ahirette buna eşlik eden de bir korkumuz var. وَدَعُوْهُ خَوْفًا Korkumuz ne? Cenab-ı Hakk'ı kızdırmak. Çünkü bu kez Cenab-ı Hakk'ı kızdırınca daha dünyadan başlayan sıkıntılara dönüşüyor. Allah Azze ve Celle dedi ki, Daraballahu اللّٰهُ مَثَلًا Bir yerleşkenin örneğini verdi kânet âmineten mutmaineten bu yerleşkenin sakinleri emniyet içerisinde huzur içerisinde mutmain her şeyleri var yatiha <gülüyor> rızkuhâ raghan min kulli meken rızıkları onlara her taraftan geliyor fekaferat bi en'umillah ama bu yerleşkenin sakinleri Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük ettiler yani nimetin sahibini bilmediler. Kendi nimetleri kendilerinin zannettiler. Kendi zenginlikleri kendilerini zannettiler. Kendileri kazanıyor, kendileri de her türlü hakka sahip zannettiler. Onu istedikleri biçimde tüketmek hususunda. Yaradan'ın helal ve haramına ve çizdiği sınırlara dikkat etmediler. Yaradan'ı aslında denklemin dışına attılar. فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ o zaman ne oldu? cenab kızar, Hak kızar. Kızarsa Allah onlara bunun üzerine açlık elbisesini giydirdi ve korku elbisesini giydirdi. Hem açlığın içerisine hem korkunun içerisine düştüler. Açlık yedikleri içtiklerinin kıtlığıyla korku depremlerle, sarsıntılarla, gökten yağdırabileceği taşlarla yahut düşman tasallutuyla yahut hastalıklarla korkunun içerisine düştüler. Allah Azze ve Celle ile iyi olduğumuzda Cenab-ı Hakk'ın bize güzel bir hayat yaşatıp iyi sonuçlarla bulaştır buluşturacağına, kötü olduğumuzda da iyi imkanlara sahip olsak da bir yandan bizi sıkıntıya uğratabileceğine, Bizi felaketlere uğratabileceğine, dolayısıyla da hayatı Allah Azze ve Celle'nin yönettiği düşüncesiyle O'na çağrıda bulunurken وَدَعُوهُ خَوْفًا نُطَمَعًا Hem ümit dolu sevgiyle hem de azabından endişe ederek korkuyla. Cenab-ı Hak diyor ki bu korku öyle korku ki adamı zaman gelir uykusunda eder. Dedi ki تَتَجَّثَا جُنُوبُهُمْ Ânil <gülüyor> madâcii. Onların yanları yataklardan kalkıyor. Yani uyku tutmuyor. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا tam'a Rablerine sesleniyorlar. Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyorlar. Gecenin bir ortası Allah Azze ve Celle ile konuşuyor. Ama hangi duygularla? خَوْفًا <gülüyor> tam'a Korku ve ümit eşliğinde. Ya Rabbi işte şunları, şunları, şunları ben yanlış yaptım. Bunlardan ötürü bana kızmakta her türlü hakka sahipsin. Ama ben onlardan pişmanlık duyuyorum. Bir kez daha yapmak istemiyorum. Bana kızmamanı ümit ederim. Ne olur onları dikkate alma. la لَا تُعَخِذْنَا اِنَّ س۪ينَا وَقْتَعَنَا Bu korkunun harekete geçirdiği kimseler يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَاهًا Bu korku son derece müsbet bir korku bunu ilaçlarla ortadan kaldıracak, bunu belli tekniklerle ortadan kaldıracak, ölen öldüğü zaman ölenle ölünmez diyerek, ölümü hayattan steril bir biçimde uzaklaştırarak, kendisini gerçeğe izole etmek suretiyle korkularını yönettiğini zanneden kimse, aslında kendisini kandırma sürecinde hakikatten uzak tutarak o hakikatle, karşı karşıya geleceği anı böyle son derece hızlı bir aracın ansızın duvara toslaması gibi bir fecat'e gebek kılıyor. Bu son derece kişinin kendisine yapabileceği en korkunç yanlış. Dolayısıyla hayat böyle bir mecrada ilerliyor ise ve ölüm, üstelik Cenab-ı Hak dikkat ederseniz bu korkunun hayatta zinde olması için, vaktini de muayyen kılmamış. cenab Hak diyor ki اَكَادُ اُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسَهَا Ben vaktini gizliyorum. Gizlemeye gücüm yetiyor. Özellikle gizliyorum. Niçin? لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسَهَا Her kişi yaptığı gayretinin karşılığını alsın diye. Dolayısıyla hayatın içerisinde eğer hayatın sonunun belirsizliği olmasaydı iradenin gönüllülük ilkesi de bundan yara alırdı. Nasıl yani? Herkesin 60'ında öldüğü bir hayatta herkes artık 55'inden itibaren tövbeye, 56'sından itibaren namaza, niyaza, 57'sinde hacca umreye, 58'sinde artık sürekli belki oruç tutmaya 59'unda her gece ibadetlere gece kalkarak ve 60'ında namaz üzere Cenab-ı Hak'ın huzurunda, camide hatta Ölü verirlerdi. Bu insanların Cenab-ı Hakk'a onu sevdikleri için değil de muayyen bir zamanda ölümün cebrettiği bir biçimde yönelmelerinden ötürü olan bir sonuç olurdu. Halbuki Allah Azze ve Celle bunu belirsiz kılarak kişinin Cenab-ı Hakk'a eğer yönelecekse sevgiyle yönelmesini, gönüllü olarak yönelmesini sağladı ama aynı belirsizlik bir başkayı, Noktayı da besliyor. Neyi besliyor? Korkuyu besliyor. Bu kez neyin bahsettiğimiz örnekte 15'inde hiç korku, korku duymayan 60'a çok var diyerek, 20'sinde hiç korku duymayan 60'a çok var diyerek, 30'unda, 40'ında, 50'sinde hiç korku duymayan 60'a çok var diyerek bir kimsenin hayatını zapt etmesi de söz konusu olmazdı. Halbuki Cenab-ı Hak bize rahmet etti ve korkuyu hayatımızın her alanında kullanabilmeyi, bize lütfetti. Öyle ki işte bir haber duyuyoruz. Geçen okuduğum bir haberde küçük bir çocuk 7-8 yaşlarında ellerini açmış dua ediyordu. Allah duasını kabul etsin. Altına yazmış bu kanser hastalığından bütünüyle kurtulabilmek için işte dua ediyor diye. Tümörden, tümörden artık tamamıyla kurtulabilmek için dua ediyor. Bir çocuğun resmiyle önümüze gelen bu sahne, bize içimizde çok farklı düşünceler. hele hele yaşıtları açısından vay be demek ki biz de böyle bir hastalığa düşebilip biz de böyle bir hastalık üzerinden ölebiliyoruz. Demek ki ölmek için illa büyük amcalar, abiler olup yaşlılar, dedeler olmak olmaya gerek yokmuş diye korku dediğimiz duyguyu daha... O yaşlardan itibaren Allah Azze ve Celle bize lütfetti ki ona karşı saygısızlığı korkusuzca yaşamayalım diye. Dolayısıyla korkuyu ilahi bir lütuf ve nimet sayarak onu sahiplenip onun yol açması gereken sakınıma tahvil edersek, sakınıma dönüştürür isek bu bizi Allah Azze ve Celle'ye karşı... İyi bir kulklar ve bu sakınımla birlikte biz hayatımızı mazbut yaşayabiliriz. Ama eğer korkmaz isek inni akhafu rabbi azab yawmin azim. Ben Rabbimden muazzam bir günün korkusunu yaşıyorum. Hatta peygamberleri onlar adına bu korkuyu yaşadı. Dedi ki inni akhafu aleykum azab yawmin kabir. Ben sizin adınıza muazzam bir günün korkusunu yaşıyorum. Bu da başkası adına duyulan bir korku. Yani demin kişinin kendi çocukları adına kendi ölümünden sonra yaşayacakları durumu hayal edip geliştirdiği korkuyu konuştuk. Şimdi asıl korku kişinin ölümle birlikte Cenab-ı Hakk'ın ayetlerde bahsettiği gözlerin yuvasından dehşetle dışarı, Fışkırdı veya dehşetle dışarı çıkacak gibi olduğu bir günün ölümle birlikte başlayan ve sonrasında Cenab-ı Hakk'a hesap verilen ve akabinde eğer ebedi cehennem olarak neticelenirse dehşet azâbe yomin kabir. <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın söylediği يَتَجَرَّعُهُ وَلَا yakadu يُس۪يغُهُ Yani öyle azaplar bunlara yaşatılır ki, Belli yiyecekler sunulur, yemeye çalışıyor, yutmaya çalışıyor, boğazından geçmiyor. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ Yaşadığı o sıkıntıda ölüm aslında her darbeyle ona ölüm geliyor. Eğer ölüm olacak olsaydı yaşadığı her darbe ölümcüldü. وَمَا هُوَ <بِمَيْتٍ> Ama ölüm kandırıldığı için, ölüm artık olmadığı için sonsuz ve bitimsiz bir azaba kaldığı için. Şimdi bu sahnelerin bize anlatılması Cenab-ı Hak diyor ki, wa nukhawiy biz onları korkutuyoruz. Wa ma jā'anna rūyā latti arīnāka illa fītna lillāsi wa šajrata lmalūnā tafīl Qur'ān. Ve o Kur'an'da lanetlenmiş ağaç. Demin anlattığım sahnede kişilerin yemeye çalıştıkları. Cenab-ı Hak devamında dedi ki وَنُخَوِّفُهُمْ Böyle onları korkutuyoruz. فَمَا يَزِيدُهُمْ illa تُغْيَانًا كَب۪يرًا Ancak bu onların sadece azgınlıklarını ve taşkınlıklarını artırıyor. Bir kişi eğer korkuyu Cenab-ı Hakk'a saygıya tahvil etmez ise bu korkuyu gerçekten yaşayıp ve buna karşı tedbir almak ki tedbir korkuya iyi gelir. Allah Azze ve Celle'ye karşı saygılı bulunmak Cenab-ı Hak bu kez o korkuyu emniyete te, te, te, tahvil eder. O yüzden Cenab-ı Hak buyurdu ki اُولَٰئِكَ الْاَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ İman İman'dan ve imanlarına zulüm bulaştırmayan kimseler, bu akidede başlayan kişinin şirk koşarak ve devamında amele uzayan yahut amelde başlayan sonrasında akideye sıçrayan zulüm örnekleri. Cenab-ı Hak dedi ki bulaştırmazlar ise اُلَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُۜ Özellikle bu inanca uzar ise çünkü su يَلْبِسُوا bi بِظُلْمٍۜ İmanlarına bir zulüm bulaştırmayanlar اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُۜ İşte emniyet onlar için söz konusudur. Allah Azze ve Celle onlara belli bir güven yaşatır. Bu güvenin arttığı, kişinin artık korkularını belli oranda bastırabildiği, Cenab-ı Hakk'a ümidinin çoğaldığı, bu öyle bir an gelir ki korkuyu dengeler. Yani ümit ve korku neredeyse eşdeğer olmaya başlar. Kişinin Allah Azze ve Celle'ye dönüşte, bu ikisinin atbaşı yarıştığı yani korkunun da ümidin de beraberce olduğu en ideal durumdur. Yoksa korkunun bütünüyle ortadan kalktığı hayatta korkunun bütünüyle ortadan kalkması söz konusu değil. Hiçbir kul hayatta korkuyu bütünüyle sıfırlayıp emniyeti Yüzde yüz hale getiremez. Cenab-ı Hak inna azaba rabbika gayru me'mun dedi. Senin Rabbinin azabı emin olunacak bir azap değil. Peki korku ne zaman ortadan kalkar? Cenab-ı Hakk'ın kullarına ya ibadi la khawfun aleykumul yevma vela entum tehzenun. Ey kullarım bugün size artık korku yoktur. Ve artık üzülmezsiniz de dediği gün korku ortadan kalkar. Meleklerin cenne, cennete iyi kulları teşrif ettikleri zaman, onlara teşrifatçılık yapıp <Sessizlik> selamun aleykum dibtum fethuluha halidin. Size selam olsun, güzel yaşadınız, buraya sonsuz olarak girin dedikleri zaman. elyauma o gün korkular zail olur. İyi kullar daha ölürken... اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ Rabbimiz Allah'tır demiş. ثُمَّ <gülüyor> اَسْتَقَامُوا Sonra istikamet üzere olmuş olanlar. تَتَنَزَّلُ aleyhimul الْمَلَائِكَةً Melekler onların üzerlerine inerler, inerler. Onlar bir yandan can havliyle ölümün sekeratına girmişken derler ki اَنْ <gülüyor> لَا Korkmayın وَلَا تَحْزَنُواۜ Üzülmeyin <gülüyor> bil بِالْجَنَّةِ الَّت۪ي كُنْتُمْ تُعَدُونَ Size vaad edip durulan cennet ile onların müjdelerler. Dolayısıyla korkunun Cenab-ı Hakk'a saygıya dönüşmesi durumunda, saygı kişinin hayatında sakınım ile yani takva ile çoğaldıkça korku azalır. Çoğaldıkça korku azalır ve öyle bir an gelir ki o korku kişinin ümidiyle dengeli, bir hal alır ve kişi bu hal üzere وَدَعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا Hem korkuyla hem ümitle her ikisini aynı anda yaşaya dururken Allah Azze ve Celle'nin canını aldığı bir ana gelir ve o andan sonra canını iyi kullar olarak meleklerin daha ölüm esnasında kendilerini sakinleştirdiği ve ölüm sonrasında da bu meleklerin kendilerini eşlik ettikleri bir süreçte Emniyet üzere, güven üzere devam eder ama kötü kimselerin hali dünyada bunların korkuları çoğalır. Korkuları çoğaldıkça çoğalır, onları belli bir sıkıntıya sokar. Ta ki Allah Azze ve Celle'ye dönsünler diye. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Cenab-ı Hak dedi ki biz bunları onlara yaşatıyoruz ki, Allah Azze ve Celle'ye dönüş yapsınlar, vazgeçsinler yanlış istikamette gitmekten ama bu korku onları Cenab-ı Hakk'a çoğalır, çoğalır, çoğalır. O kişiyi Cenab-ı Hakk'a artık zorla cebrederek yani mecbur bırakarak Allah'a saygılı olmaya sınırına geldiğinde kalır çünkü Allah Kulu kendisine zorla cebir kullanarak, mecbur bırakarak saygıya getirmez. Çünkü o kullarının kendisine gönüllü bir şekilde sevdikleri için dönmesini bekleyen kudrettir. Ve Allah Azze ve Celle kendisine sevgi ve saygıyla boyun eğen kimseleri Cenab-ı Hak sever ve Allah Azze ve Celle'nin de kibriyasına bu yaraşır. Yoksa mecbur kalmış, kendisine kalsa hiç saygı göstermeyeceklerin Cenab-ı Hakk'ın huzurunda birikmeleri, saygı göstermeleri anlamsızdır. Cenabı Hak diyor ki: "O ya olmayun fuhu fis-suri fe fazi'a man fis-semawati ve men fil-ardi illa men sha Allah ve kullun O ürpertinin yaşa yaşandığı, o sûra üflendiği gün hepsi çıkıp gelirler ve hepsi boyun eğmiş durumdalar. Yani بَلْهُمُ الْيَوْمَ teslimun. Ölümle birlikte artık hepsi boyun eğmiş durumda ama bunun bir anlamı var mı? Hiçbir anlamı yok çünkü ardında bir irade, ardında bir gönüllülük, ardında bir sevgi, ardında Cenab-ı Hakk'a dair bir saygı söz konusu değil. Dolayısıyla korku büyüdükten sonra kişi buna rağmen Cenab-ı Hakk'a dönmemeyi ısrarla ve inatla sürdürürse, Bunlar o andan sonra korkuları da izale olur ve böyle kimselerin gözleri, gönülleri, kalpleri mühürlenir. Artık onlar korku da duymazlar. Hakka dair değerlendirmelerden de uzaklaşmışlardır. Böyle kimseler kendilerini bir kuş kadar hafiflemiş gibi tarif etseler de aslında ontolojik olarak ölümü yaşamış durumdalar. Bundan sonra onların hakka dair, hakkın onlara çağrısı ulaşmadığı gibi hakkın korkusu da, onlara ulaşmaz. Böyle bir duruma kalmaktan ve daha yaşarken Cenabı Hakk'ın korkusunu kaybetmek, Allah'tan korkmayacak bir hale gelmek ve böylece artık Allah'tan korkmayanın kula neler yapabileceğini ta tarif edip ta tahmin edebilirsiniz. Böyle vahşileşmek Cenabı Hak bizi ve neslimizi böyle bir akibetten korusun. Bize yaşattığı korkuları israf etmeksizin kıymetlendirerek değerlendirerek birer katma değer olarak hayatımıza katmayı yaşattığı her bir korkuyla kendimize istikamet vermeyi takvamızı beslemeyi Allah Azze ve Celle bize nasip etsin. Aku l qauli hada wa istağfirullah al a'zīmali wa lakum wal mu'minin. Rabbana la tu aakhirna inna